Kurşun Asker Hazırlayıp sunanlar Cem Kum, Cem Ozil Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Ben Cem Kum Kurşun Asker programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz sayın dinleyiciler programımıza Ben Cem Ozil ee, Bu programımızı Çeviri ee, üç ay sonra 12 program daha doğrusu sonra yeniden bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada yaptığımız özel 1. Dünya Savaşı programında bu çok karışık savaşın hem askeri hem sosyal açıdan kuş bakışı Kuş bakışı görünüşünü <gülüyor> sergilemeye çalıştık. O kadar çok olay var ki anlatacak Artık e, bazı e, şeyleri dışarıda bırakmak zorunda kaldık. E, bu arada hatırlatalım e, programın 12 bölümü de e, Açık Radyo'nun web sayfasında e, podcast olarak e, dinlenebilir. www.acikradyo.com e, web sayfasında. E, girerseniz orada e, programları dinleyebilirsiniz. Biz epey zamandır e, bu e, programımıza devam ediyoruz. Ayrıntılı bir şekilde e, anlatıyoruz. E, daha henüz e, Birinci Dünya Savaşı'nın önceki e, yılları e, anlatmakla meşgulüz. E, bu Hep söylemiştik e, Avrupa'da nasıl diyeceğiz canım düveli muazzama Evet. eskilerin tabiriyle bunların dünyaya işte hakim olduğu yıllar birinci savaş öncesi 1900 yıllarının her iki tarafı imparatorluklar dönemi büyük politika dönemi ve bu arada askeri hazırlıklardan epey bahsettik herkesin bir savaş planı var Almanlar ve Avusturya Macaristan bir arada müttefik İngilizler Fransızlar ve Rus İmparatorluğu da diğer müttefik aman Cem'cim böyle büyük bir gaf yapma büyük bir Avrupa devletini dışarıda bıraktın İtalya'da evet, Avusturya Macaristan'la birlikte güya. Evet ben de şimdi onu söyleyecektim. İtalya, <gülüyor> İtalya e, Almanya ve Avusturya Macaristan'la böyle bir takım konuşmaları, diplomatik yaklaşımları oluyor. Fakat kimse İtalya'nın ne tarafta olacağını pek kestiremiyor. E, zaten İtalyan politikası... 1860'tan beri o günler 1914 yılı, yılı hiçbir değişiklik değil bugün 2014'te bile aynı ee, karma karışık ee, İtalyanlar bu işler anlar diye düşünüyor herkes fakat kendileri de itiraf ediyorlar oradaki e, siyasi politik e, sistemin nasıl çalıştığını, Belki Berlusconi anlıyordur bunu en iyi şekilde. Vallahi bilemiyorum ama 1914 koşullarında bakıldığı vakit Avrupa'ya iki devlet var. Biliyorsun ee, ve ne yapacağı belli olmayan. Vaka İtalya gayet katı bir şekilde üçlü ittifakın üyesi altına imzayı atmış ama senin dediğin gibi İtalya'nın ne yapacağı kimsenin malumu değil bir ikincisi de Romanya. Onlar da zaten Latin olduklarını ve Romalıların soyundan olduklarını iddia ederler. olası. dolayısıyla onlar da İtalyanlar gibi davranıyorlar. Başlarında bir Hohensohlen e, kökenli kral var. E, dolayısıyla e, işte üçlü ittifak yani özellikle Almanya ve Avustralya, Macaristan Romanelerin kendi tarafında olacağını ümit ediyor fakat e, Romanya'daki e, kamu oyu da e, bir hayli e, Rus Fransız İngilizlerin oluşturduğu üçlü itilafa yakın duruyor Dolayısıyla bu iki devlet iki bilinmez gibi Evet e, bu da bir de tabi e, bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu var. Bunu genel programımızda da epey bahsettik. Osmanlı İmparatorluğu'nun da Almanya'yla ilişkileri çok derin. Askeri ilişkileri fakat buna fazla da bundan bahsettik. Ağırlık vermek de pek o kadar o zamanda caizdi. Çünkü aynı derinlikte İngilizlerle donanma konusunda ilişkileri ne? var. Yani İngilizler şimdi hatırlamıyorum ama epey yıldır 1914 öncesi Türk donanmasını eğitiyorlar. Evet, i̇şte ya, Limpus var, Amiral Limpus e, değil mi? Evet, şey ondan önce de başka amiraller var. E, uzun bir süre yanılmıyorsam Abdülaziz'den itibaren yani buharlı gemilerin donanmaya girmesinden itibaren e, İngilizler de bir şekilde... E, ...Osmanlı donanmasının... ...denetimini elde tutuyorlar. Ee, arada... ...tabii inkitağı olabilir... ...boş kalan zamanlar olabilir ama... Ee, ...Osmanlı zaten Cem... Ee, ...Balkan Savaşı'ndan... ...mağlup çıktıktan sonra... ...Avrupa'da çok büyük bir kredi kaybediyor. Yani... Ee, ...Balkan Savaşı öncesinde... ...bunu uzun uza diye konuştuk... Ee, Herkes Osmanlı'nın bu ufak devletlerin hakkından geleceğini bekliyor. Hatta bu savaşın sonunda Osmanlı'nın bu devletler aleyhine genişlemesini de engellemek için işte bu savaş sonunda toprak transferi katiyen kabul edilmeyecektir filan diye kararlar alıyor bu düveli muazzama sen demin düveli muazzamadan söz ederken aklıma geldi Anglo-Saksonlar biliyorsun Concert of Europe diye bir terim kullanıyorlar yani Avrupa uzlaşması Avrupa uzlaşması dediğimiz şey de bu adını saydığımız beş büyük devletle İtibari olarak büyükten sayılan İtalya'nın bir araya gelip her konuda kendi çıkarları doğrultusunda uzlaşmaları. Zaten bu uzlaşmanın göçmesi Birinci Dünya Savaşı'na yol açan en büyük faktör sanıyorum. Yani böyle düşünebiliriz bilmiyorum sen katılır mısın bana? Evet e, tabii e, fakat e, asıl e, tuhaf olan... Ee, bu bahsettiğimiz düvele muazzamanın 1914 yılındaki üç büyük iliği İngiltere, Fransa ve Rusya 1945 sonrasında e, o büyük sarsıntıların sonunda kurulan büyük e, e, birleşmiş milletlerde de e, daimi üye olarak e, yer alıyorlar. Yani bu olayın e, bir devamlılığı var. E zaten e, bazı kitaplar da var, şimdi müellifini hatırlamıyorum ama Büyük Dünya Savaşı 1914-1945 diye iki ciltlik böyle bir çalışma var, onu biliyorum. E, bunu tek bir savaş olarak görme e, temavülünde olan bir ekol var. Evet, e, ikinci 30 yıl savaşları di, e, diyorlar. Böyle bir temahür gerçekten var ama bununla paralel olarak iki savaş arasında olan siyasi ve özellikle mali konularda, ekonomik konularında olan sarsıntıların da doğrudan doğruya Versay Anlaşması'nın nedenidir, nedeni Versay Anlaşması'dır kabul etmeyen bir grup daha var yani. Ee, tarihçiler o günün şartlarına göre kendi yorumlarını yapmaya devam ediyorlar. Zaten şeyinde, e, tarihinde ana fikri bu olsa gerek. Evet, e, tarih daima yoruma açık. Şeyde kalmıştım, ben Osmanlılar'dan söz ediyordum. Aslında müsaade edersen o e, sözümü tamamlayayım. Ee, Osmanlı Balkan Savaşı'ndan mağlup çıkınca herkesin beklentisinin aksine Balkan Devletleri düşündü. E, adeta bir lepra e, muamelesi leper, e, cüzamlı muamelesi görüyor. Yani Osmanlı'nın Osmanlı ile ittifak çok da değerli bir şey gözükmüyor artık. E, ancak savaş başlarken uzunuza diye anlattık o kısmını ee, Göben ve Breslau'nun maceralarını anlatırken e, Almanya e, kimi bulsa artık müttefik olarak yanına almaya gayret edecek Almanya hemen Osmanlı'nın teklifini kabul ediyor ama Almanya bile e, bir ay öncesine kadar e, Frans Ferdinand'ın e, suikasta uğramasına kadar Osmanlı ile kuvvetli daha bağlayıcı bir ittifak düzenine girmekten kaçınıyor. Evet şimdi genel duruma bakarsak Almanya'nın yaptığı savaş hazırlıklarını anlattık. Bunun ana fikri Schlieffen planıydı. Bu da işte Almanlar kendilerini Rusya ve Fransa tarafından çembere alınmak da olduğunu düşünüyorlar. E sonradan İngiltere'de bu işin içine gelince e, çıkarlarının bu iki tarafı ilk önce Fransa'yı sonra Sovyet özür dilerim <gülüyor> Rusya'yı İmparatorluğu. evet, Rus İmparatorluğu'nu e, savaş dışı bırakmayı amaçlıyorlar. Bu Schiffen planının e, şeylerini anlattık inceliklerini tabi Fransızların da bunlara karşı. Meşhur plan 17'leri var. İşte evet onu bahsediyoruz. 1 bir, ile bir, başlıyor. 17-18'e kadar geliyor. Evet. Bunlar e, ortak Fransız Belçika, Fransız Alman hudutlarındaki harekatları e, örgütlemek, örgütlemek, incelemek. İşte bir de onların meşhur Alsace-Loren e, sorunları var. Revanşizm dedikleri. 1870 yılında Almanya'ya ihlak edilen bu iki eyaleti geri alma emelleri hiçbir zaman e, durmuyor. Bu o planları anlattık. Şimdi e, e, Rus Rus ...genel kurmayının... ...hazırlıklarını... ...onu da aslında... ...bir hayli anlattık. Ee, 19'su e, anımsıyordur muhakkak... ...sevgili dinleyicilerimiz ama... bir ...özetlemekte yarar var. Çünkü araya 12 programlık bir ara girdi... E, ...bizim bu hikayemizi... ...fakat... E, ...umarım... Bi ...bizim kadar... E, eğlenmişlerdir. dinleyicilerimize bu programları dinlerken stüdyo çok eğlenceliydi değil mi? Evet. 12 program boyunca. Şimdi ben burada bayağı bir sessiz şey terk edilmişlik hissi <gülüyor> Yine biz bize kaldık seninle. Evet. Şimdi Almanların pardon Fransızların 17 numaralı planı olduğu gibi Rusların da 19 numaraları var. Ee, bu kısaca toplamadan önce belki bir müzik arası versek e, iyi olacak. Bu programımızda, bu program dizimizde, Birinci Dünya Savaşı girişi ve sonrası e, Johann Sebastian Bach'ın çelo suitlerinden bölümler e, çalıyorduk. Bu Meşhur Rus Çelist'i Rostropovic'in yaptığı bir kayıt Bu hafta bu kayıttan hangi parçayı dinleyeceğimizi sen söyleyebilirsin Ve Bugün iki numaralı Reminör Suite'in e, dördüncü bölümünü Saraband bölümünü dinleyeceğiz Bu bir hayli uzunca bir şey ama hiç olmazsa bir dört buçuk beş dakikalık kısmını dinleyebiliriz bugün hmm. Sayın dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo Kurşun Asker programına devam ediyoruz. Programımızın geri kalan dakikalarında, ikinci bölümünde bu savaş planlarını biraz anlatmaya devam edeceğiz. Sen zannedersem Rusların, Rus İmparatorluğu'nun 1914 öncesi genelkurmay, da yaptıkları planlar ve daha doğrusu genel kurmayın e, tekrardan işe yarar bir duruma getirilmesi, <gülüyor> getirilmesi üzerine uğraşıyorlar. <gülüyor> Çünkü Rus İmparatorluğunda e, işte 2. Nikolas Çar e, işler oldukça karışık. E, çok e, halk hareketleri var. Diğer taraflarda Avrupa'da görülmeyen halk e, ve bir de 1905'te başlarından büyük bir Japon savaşı felaketi geçiyor. Zaten onun ertesinde de hemen Moskova'da ve Leningrad'da gösteriler, başı, gösteriler başlıyor, başlıyor. Ve bunlar da yönetimi çok kötü sarsıyor. Aslında o yıllarda Rusya'da ekonomik gelişim oldukça hızlı. Bugünkü ölçüleri göre büyüme hızı çok yüksek. Değil mi? Şimdi evet. böyle ilintileniyor bu işler. Herhalde %10'un üstünde büyüyor her sene Rus ekonomisi. Evet. Ruslar dışarıdan sıcak para alıyorlar. Tabi evet. aldıkları sıcak paranın en önemli kaynağı Fransa. Fransa evet. birkaç nedenden ötürü Rusya'ya kapital transfer ediyor. Ama... Ruslar bu kapitali bize de çok sıcak para geldi son 10 yılda. Evet. Ama biz bunu AVM inşaatında kullanmayı tercih ettik. Ruslar e, demir yollarına ve endüstri altyapısına yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla biz %3 büyümekteyiz. Bugün en fazla ki Türkiye'ye hiçbir şey yapmasa yani %3 büyüyor. Ruslar senin dediğin gibi %10, 11, 12 civarında inanılmaz bir büyüme Hızını yakalıyorlar. Evet bu e, toplumların arasındaki Avrupa gibi ufak bir e, coğrafyada bile ne kadar e, büyük farklar olabileceğinin bir örneği. Kısaca mesela Fransa'da sen e, Rusya'ya e, müttefikleri olduğu için tabii kendi çıkarları olduğu için yatırım yapıyorlar. Fakat bu yatırım, bu para nereden geliyor? Fransız halkında tasarruf yapıyorlar. E, dürtüşü diyeceksin. Çok yani. fazla ee, iyi yani bayağı toplum bayağı tasarruf yapıyor ve bu parayı yatıracakları yer yok. Yani Fransa'nın e, e, deniz aşırı bir imparatorluğu var. Fakat yani bu imparatorlukta bir Kanada, bir Güney Afrika, Avustralya gibi yerler Hindistan'ı Unutmamak gerek. Yerler yok. Yani bu parayı e, seve seve Rusya'ya yatırıyorlar. Çünkü getirisi de çok yüksek. Evet. Çok iyi bir e, faiz de veriyorlar genelde. E, şimdi e, <gülüyor> yine programın sonunu bulduk. Şey yapamadık bir türlü. Fakat hiç olmazsa. Başlayalım. E, i̇lk adımı 1915'ten sonra askeri alanda atılan Rusların dediğimiz gibi genel kurmay ya da onların dediği gibi ana kurmay yapısında bir reforma gitmek. Ana kurmay diyorum çünkü Almanya gibi gene, genel kurmay müessesesi Harbiye Nezareti'nden ayrı bir müessesi değil. Harbiye Nezareti'nin bir e, alt bölümü. Rusya'da ee, ve harbi nezaretinin e, denetimi altında savaş planlarını hazırlıyor genel kurumay. Dolayısıyla harbi nazirleri başka ülkelerde olduğundan daha fazla etkili olabiliyoruz sar planları üzerinde. Mesela Almanya'da harbi Nazırı sadece lojistikle e, levazımla. E, ilgilenirken ağırlıklı olarak e, Rusya'da her şeye Harbiye Nazırı imza atıyor en son kerteli. Sanırım vaktimizi doldurdukçe Evet bugünkü programımızda da eskileri biraz güncellerken e, e, zamanımız doldu. E, bundan sonraki programımızda ee, anlattıklarımıza devam etmek üzere size iyi günler, iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın. Evet, e, yarın, bu arada unutmayalım, bütün Türklerin en büyük bayramı. Bütün Türkleri kutlu olsun bu büyük bayram. Hepinize mutlu bir hafta ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın efendim. Kurşun asker. Hazırlayıp sunanlar: Cem Kum, Cem Ozil. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.